...Radyo Tiyatrosu. Rahip Efendi... ...beni dinlemenizi rica edebilir miyim? Buyurun evladım. Size işlediğim büyük, çok büyük günahımı anlatmak istiyorum. Evet evladım, seni dinliyorum. Rahip Efendi... ...benim ilk çocukluk itirafımı siz dinlemiştiniz. Erkekliğimin son günahını da sizin dinlemenizi isterim. Siz? Siz ki gençliğimin saf günahlarına kulak verdiniz... Şimdi acı itirafımı, affedilmez cinayetimi de bilmenizi istiyorum. Ne olursa olsun Tanrı'nın merhameti sonsuzdur oğlum. Her günah için bir de mahfireti vardır. Benim işlediğim cinayetin mahfireti yoktur. Ah rahip efendi. Ben bir adam öldürdüm. Allah'ım. Şu birkaç kelimenin içinde ne varsa hepsini. O muazzam şeyi eşitiyor musunuz? Ben bir adam öldürdüm. İsa öldürmeyeceksin dedi ve ben bir adam öldürdüm. Muhafazası için ilmin, fennin çalıştığı bir hayatı Bu o kadar esrarlı, o kadar karanlık Anlatılması, o kadar güç şeyi ben bir vuruşta yok ettim Milyonlarca dakikanın uzun uzadıya meydana getirdiğini Ben bir saniyede ortadan kaldırdım Günahların en büyüğünü işledim Anlıyor musunuz beni rahip efendi Ben bir adam öldürdüm ve kimse benden hesap sormuyor Ben bir adam öldürdüm ve serbesttim Oğlum, evladım Bana bütün teferruatı söyleyiniz İçinde bulunduğunuz bütün şartları Belki sizi mazur gösterecek bir sebep var Bütün teferruatı öğreneceksiniz ve göreceksiniz ki bu adamı öldürdüğüm zaman beni mazur gösterecek hiçbir sebep yoktu. Onu öldürdüm çünkü bana öldür demişlerdi. Çünkü öldüreceksin diye bir çan çalmıştı ve bu çan sizin kilisenizde çalmıştı. Beni ona saldırtan hiçbir kim yoktu. Yüzü bile, o hiç aklımdan çıkmayan yüzü bile bana ilk ve son defa olarak görünüyordu. Bakışı... Ah o bakışı her hatırlayışta vatan hasreti içinde ölümü mü Yoksa beni öldürürken böyle bir günah işlerken görmekten duyduğu merhameti mi ifade ettiğini ayırt edemiyorum Ah o tarihi hiç unutamıyorum Hiçbir şey ifade etmeyen fakat benim için bütün hatıralardan büyük olan basit bir sonbahar günü 22 Ekim 1915 22 Ekim 1915 mi? Her sabahki gibi kalkmıştım Tilloy taraflarındaydık Tilloy mu? Evet Perişanlığım arasında size asker olduğumu Alayımızın Tilloy taraflarında bulunduğunu söylemeyi unuttum Her sabahki gibi kalkmıştım Taharruz ihtimali yoktu Alay postacısı mektup dağıtıyordu Fakat bunların önemi yok Her şey yarım saatin içinde korkunç bir hızla olup bitti Taarruz haberi Siperlerden çıkış ve onunla karşı karşıya Sonra onu vurduğum an bir adamın ne korkunç ne müthiş bir hayal kırıklığı ile düştüğünü gördüm O da beni görmüştü Biliyordu ki kendisini öldüren bendim Kısa süren bakışı gözlerin o muazzam dilsiz feryadı sönmeden önce ebediyen üzerime takıldı Ve bütün bunlar ne kadar çabuk ne kadar alelade bir şekilde olup bitti ya Rabbi İnsanlığın en büyük günahı göğün altında bir kere daha işlenmişti Yerde bana düşman kesilen toprağın üstünde üzerinde ismi yazılı bileziği parlıyordu Onu aldım bileğime taktım Bütün bunları niçin ve nasıl yaptım ben de bilmiyorum Sonra yaralanışım, bayılışım ve hastane Hiçbir şey hatırlamadığım o boş, çıplak, bembeyaz bir uzun devre Fakat kendime geldiğim zaman evvela onu düşündüm Yüzü bana öldüğü günkü gibi göründü O bana sevdiklerimden daha çok görünüyor, sesi de canlı gibi geliyordu her an daha şiddetli kulaklarımda çınlayan ismi daha çok daha çok yükseliyordu Herman von Holderlein Fakat bu bir Alman adı çocuğum Öldürdüğüm adamın adı Herman von Holderlein Ah bu ad bu tarih rahip efendi Onu bu tarihte ben öldürdüm Şimdi bundan başka hiçbir şey umurumda değil Biliyorum ki o bir başka millettendi Bir emir almıştık ve ben onu öldürmeseydim belki o beni öldürecekti fakat son bakışını gördüm Onu unutamıyorum Unutmama imkan yok Ben onu o dakikada öldürmeyebilirdim Durabilir bu affedilmez günahı işlemeyebilirdim Halbuki işledim ve onu öldürdüm Hükümetler göğsüme nişanlar taksınlar Milletler beni istedikleri kadar takdir kiliselerde affetsinler Ben bir katilim Bütün günahlarını affediyorum evladım Edemezsiniz Edemeyeceğinizi benim kadar siz de bilirsiniz Neler söylüyorsunuz siz en haklı bir müdafaa uğrunda bir düşman Bir Alman öldürmüştünüz, Hem de harb içinde Burada bir cinayet bahis mevzu olamaz çocuğum Bunu siz mi söylüyorsunuz rahip efendi Hem de mesihin gölgesi altında O mesih ki öldürmeyeceksin demişti Hayır hayır sizin affınızı kabul etmiyorum Vatanın müdafası gerekince Rahipler de cepheye giderler Hayır hayır sizi dinlemeyeceğim Hayır siz beni günahlarımdan kurtaramazsınız Ben bir adam öldürdüm ben bir katilim Evladım boş yere vicdanınızı azaf veriyorsunuz ama ben yine de günahlarınızı affediyorum Size tekrar ediyorum ki beni günahlarımdan kurtaramazsınız Zaten ben de bunu hiçbir zaman kabul etmem Fakat dinleyiniz beni rahip efendi Kimi öldürdüğümü muhakkak bilmek istiyorum Öldürdüğüm adamın kim olduğunu, ne yaptığını, nerede yaşadığını bilmeye ihtiyacım var Allah aşkına beni anlayınız Bu cinayeti işledikten sonra hiçbir şey yapmamış gibi yaşamama imkan yok Peki ne yapmak istiyorsunuz zavallı çocuğum? Almanya'ya gitmek istiyorum ancak ona yaklaşmak, onu tanımakla ıstırabıma biraz sakinlik, biraz hafiflik verebileceğim Belki bir annesi, bir kardeşi, bir ailesi vardır Gidip onların ayaklarına kapanacağım, onlardan af dileyeceğim Kim bilir, belki de böylelikle kendimi günahlarımdan biraz olsun kurtulmuş hissederim Fakat yine de rahip efendi, siz ne söylerseniz ben onu yapacağım Beni anladığınızı da vereceğiniz cevaptan vereceğim Ve bana o istediğim yere gitmemi söylerseniz Sizinle insanların diktikleri o engelleri aşarak anlaştığımıza hüküm edeceğim Cevap veriniz rahip efendi Evet Evet Almanya'ya gidiniz evladım Öldürdüğüm adam Yazan Moritz Rostan Çeviren Lütfü Ay Radyofonize eden ve mikrofona koyan Metin Serezli Oynayanlar mikrofon başına geliş sırasıyla Genç Metin Serezli Rahip Altan Erbulak Hans Kaspar Erol Keskin Luis Ayfer Feray Angelika Gülriz Sururi Augusta Ayla Musaballı Teknik Prodüksiyon Kami Acim. Teşekkür ederim. Bu şarkıları bu kadar genç sesleri işitmeye tahammül edemiyorum Zavallı üniversite yanı başında oturduğumuz için ona kızmaya ne hakkım var Elbette yeni varlıklar yeni hayatlar doğacak Hans ıstırabımızın yüreğimizi böyle katılaştırmasına müsaade etmemeliyiz Buna o bile razı olmazdı Çünkü bizim gibi ıstırap çekmedi O daha dünyayı öğrenmeden öldü Böyle söyleme Durmadan şarkı söylüyorlar Bu öğrenciler musiki delisi olmuşlar Biraz olsun merhametleri yok mu Gençliğin yüce bir unutma kabiliyeti var Hem sonra durmadan bizim acımızı hatırlayıp Evimizin yanı başlarında olduğunu düşünemezler ya Hemen her Alman evinde buna benzer bir acı var Louis. Niçin Alman diyorsun Hans Daha doğrusu Avrupa'nın her evinde O zaman da dünyanın hiçbir yerinde Musiki ile uğraşmamak gerekirdi Hayır Hans seni anlamıyorum Acıları dindiren asıl musikidir Zavallı çocuk da onu ne kadar severdi Hatırlıyor musun Ya nasıl da çalardı ama harp başladı her şeyi durdurdu ilerleyebilecek her şeyi durdurdu Angelika'dır kiliseye gitmişti hadi aç kapıyı anne anne ne ben ne oldu şaşkın gibisin Anneciğim babacığım size yeni bir havadis var Yeni bir havadis mi Allah Allah Ne gibi yine havadis olabilir Telaş etmeyin mühim bir şey değil Ama benim için bunun hiç de ehemmiyeti yoktur diyemem Biliyorsunuz her gün kiliseye gidiyorum Eve dönerken de mezarlığa uğrayıp Herman'ın kabrini ziyaret ediyorum ee? Biraz önce de her zamanki gibi yine oradaydım Saat beşe geliyordu Mermerin üzerinde görmeye alışmadığım bir şey vardı çiçekler taptaze çiçekler hem o kadar çok ki mezar baştan başa örtülmüş ne diyorsun bu ilk defa olan bir şey değil birkaç gündür mezarın üstünde çiçekler görüyordum ama onlar bu kadar taze bu kadar yeni değillerdi Bir defasında ben bile yanılmış Onları bir günevel kendi koyduğum çiçekler sanmıştım Fakat bu sefer bunlar mezarı baştan başa kaplayan Bir başkasının koyduğu taptaze çiçeklerdi Bunda bu kadar şaşacak ne var Bir dost bir komşu kadın oğlumuzun mezarına çiçek koymuş olamaz mı yani Bu çiçekleri koyan bir komşu kadın değil E ne biliyorsun Herman'a ait her şey beni derinden ilgilendirir Tabii tahmin ettiğiniz gibi öteye beriye sordum soruşturdum Her hafta taşı yıkamaya gelen ihtiyar bekçiyi tanırım Sonra ihtiyar rahibeyi de Böylelikle mezara çiçekler getirenin Bu zamanda üç yıldır hala onun hatırasını taşıyanın kim olduğunu kolayca öğrendim Kimmiş? Ne lazım Louisa? <gülüyor> Herman'ın mezarına ha çiçek konmuş ha konmamış Konmuşsa oğlum dirilecek mi sanki? Maalesef ben sizin gibi düşünmüyorum O güzel yüzü o genç zekayı başkalarının da hatırlaması bana tatlı geliyor Ölmeseydi o uğursuz harp onu elimizden almasaydı şimdi kocam olacaktı ah, Evet tabi Angelika Fakat o çiçekleri kim koymuş oraya Genç bir adam Genç bir adam mı Bir yabancı buraya geleli birkaç gün olmuş Evinizin nerede olduğunu sormuş set üstündeki otele inmiş Mütemadiyen evin mezarlığın etrafında dönüp dolaşıyormuş Bilemezsiniz bütün bunları ne merakla sordum öğrendim Büyük bir şefkatle iyiliyor çiçekleri kendi eliyle koyuyormuş Geçen gün siz de mezarlığa gelmişsiniz Size bakmış Fakat sizinle karşılaşmaya cesaret edemiyormuş gibi Bir ağacın arkasına gizlenmiş Kim olabilir bu adam Herhalde Herman'ın bir arkadaşı Gençliğinde seyahat etmesini istememiş miydiniz Evet tatil zamanı Avusturya'ya gitmişti Hatta Fransa'ya da bu, bu bir Fransız olamaz ya Niçin olmasın Herman üniversiteyi bitirdikten sonra Fransa'ya gitmiş Hatta harpten üç ay önce oradan gelmemiş miydi Bize bir Fransız arkadaşından hiç bahsetmemişti İyi ama bu bir arkadaş herhalde Bir dost bir arkadaştan başka Bu kadar içten bir acıma duygusuyla Mezarın çiçeklerini kim tazeler Orada diz çökerek kim ağlayabilir Herman'ın mezarında ağlamış mı İhtiyar bekçi gözleriyle görmüş Ah onu tanımak istiyorum Hangi milletten olursa olsun Herman'ın mezarında ağlayan bir yabancı artık yabancı değildir Buraya ne diye gelsin yani Gelmek istediğini size kim söyledi Kaç defa herkese bizim adresimizi sormuş Şüphesiz Şüphesiz sadece bir merak olacak Hayır hayır Bizi derdimizde rahat bıraksınlar Herman'ın dostlarından bana ne Madem ki onun yaşındaymış niye onun yerine ölmemiş Havnız içine dokundu onun için böyle söylüyorsun Benim mi içime dokunmuş Sesin sert ve donuk Ama gözlerindeki yaşı benden gizleyemezsin eh, Uydurma Louisa Hepimiz gibi sen de müteassis oldun Hem nasıl olmazdık biz ki onu seviyoruz Evet Herman Öleli üç yıl oldu Ve hepsi onu unuttu Kemana dilsizleşti Kendi yaşındaki arkadaşları büyüdüler Bu sırada bir arkadaşı sanki henüz Yeni ölmüş gibi mezarın dağlamaya geliyor Ah bu delikanlıyı Yüreğimizin bütün bağlılığıyla karşılamamak için Hissiz yaratılmış olmamız lazım gelirdi Herman'ı unutmayan Onu böyle bu kadar heyecanla hatırlayan bir arkadaşı Gözlerim yaşarıyor Geliciğinden emin misin Angelika? Muhakkak gelecektir anne Hayır hayır onu görmeyeceğim Hem sen onun belki de bir Fransız olduğunu söylememiş miydin Angelika İhtiyar bekçi Emin Fransızmış Bu eve hiçbir zaman bir Fransız giremez Oğlumu öldürmüş onu 20 yaşında kendi topraklarında boğazlamış bir millet Vücudu orada kaldı Her gün önünde diz çökmeye gittiğiniz mezar üzerinde ismi yazılı bir taş parçasından başka nedir ki Orada ondan bir zerre bile yoktur çünkü onun hakiki vücudu Fransa'da kaldı Fransa'da Fransa'da Hans Hans Bu miskinkinler garezler bu barbar inatlar ne zaman dinecek Fransa Almanya bizim ne umurumuzda Oh Hans bu delikanlıya Fransız olduğu için kim beslemene imkan yok Oğlumuz bir Fransız kurşunuyla can verirken Belki bir Fransız da bir Alman kurşunuyla can veriyordu Ben şimdi ikisinin de bir parça annesi olduğumu hissediyorum Ah anneciğim, sizin dudaklarınızdan merhamet ve iyilik sözleri duyacağımdan emindim Herman'ın mezarında ağlayan bir Fransız kalbinizin ve evinizin yolunu bulamaz olur mu hiç? Ona bir Alman evinin ne olduğunu gösterelim Kendisini muhabbet ve iyilikle karşılayalım Hem onun Herman'a böyle ağlayabilmesi için Herman'ı vaktiyle çok iyi tanımış olması icap eder Hans, Hans bize böyle bakma Biliyorum sen de çok ıstırap çektin Ama benim çektiğimi tasavvur edebiliyor musun? Bir baba, bir nişanlı Evet ikisini de ikinizi de biliyorum Ama bir anne Hans bir anne Bunun ne olduğunu bilir misiniz Bu çok daha büyük çok daha derin Çok daha ince bir şey Anne sevgisinin üstüne sevgi yoktur Hans Eğer ben size bu genç adamı kabul edebileceğinizi söylüyorsam Onu kabul etmeye hakkım var demektir Sen misin Augusta gir içeri Madam Evet ne var Augusta Geç bir mesyu sizinle görüşmek istiyor madem bahçede bekliyor Allah'ım ee, Ne duruyorsun Augusta? Misafirimizi içeri alsana Peki efendim Demek onu bizimle beraber kabul edeceksiniz oh, Teşekkür ederim Sözlerim değilse bile kalbim bir an tereddüt etmedi Ben de bir an için bile sizden şüphe etmedim Ama yine de teşekkür ederim Oh Buyurunuz Demek onu tanıyordunuz Onu seviyordunuz Bütün duyduklarım için size teşekkür ederim Çiçekleriniz için Gözyaşlarınız için Buraya geldiğiniz için Fakat Ben annesiyim Hans Gaspar von Holderlein babası Angelika Kaufmann nişanlısı Madam. Oh, bize söyleyecek o kadar çok şeyiniz var ki Sahi hemen hemen onun yaşındasınız Fakat size kim söyledi Angelika O sizi görmüş bana her şeyi söyledi Mezarın üstündeki çiçekleri Çekingen suallerinizi Oturunuz Belki bizi kalpleri taşlaşmış ihtiyarlar sanıyorsunuz Her yerde kalpsiz insanlar Onların yanı sıra da ıstırap çekmiş Şefkatli yürekler vardır Fakat madame. Oturunuz. Angelika bir koltuk getir Lambayı da yak kızım oh. Herman'ın çok sevdiği pembe ışıklı lambayı Sizi çay al koyacağız. Bize söyleyecek kim bilir neleriniz vardır Oğlumu tanırdınız değil mi? Evet. Fransa'dan mı? Evet. Son seyahatin de mi? Evet. Görüyorum ki müteessis oldunuz. Sizi anlıyor ve bu duygunuzdan dolayı size teşekkür ediyorum. İnsanlar onu çabuk unuttular. Halbuki o ne iyi bir varlıktı. Bir varlıktı. Annesiyim diye böyle söylüyorum sanmayın. Bakın, Angelika'ya aradan 3 yıl geçtiği halde hala onu biraz olsun unutmadı. Onu daha dün ölmüş gibi düşünüyorum. Sonbaharın ilk günlerinde evlenecektik. En sevdiği ayda Velle'nin sonbahardan bahseden bir şiiri vardır O şiiri bana ezberletmişti Size Size Fransızca şiirler mi ezberletti Fransızca'yı ne güzel konuştuğunu elbette bilirsiniz oh. Ölümünden önce iki defa Fransa'ya gitmişti Bize ondan bugün bahsetmek istemiyorsanız zarar yok Bilmediğiniz Fakat belki de size tarif ettiği bu eve ilk gelişinizde Tesirünüzün bütün inceliklerini tahmin ederiz Demek onu çok seviyordunuz. Evet. Ve hiç unutmayacaksın. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Ah, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hiç olmazsa bize onu nasıl tanıdığınızı anlatın. Evet, ilk defa nasıl tanıştığınızı Sonra son defa ne zaman gördünüz? Son görüştüğünüzde nasıldı? Son defa, son görüştüğümüzde, son görüştüğümüzde, son görüştüğümüzde Paris'teydik. Onu otelinden almış, Louvre Müzeye götürmüştüm. Tabloları seyretmesini severdi. Vaton'un tabloları üzerinde uzun zaman durduk. Hele bunlardan biri vardı ki onu çok severdi. Soluk benizli, başı arkaya, arkaya, arkaya düşmüş bir genç. Kaçta geleceğini söyledi Çok gecikmez sanırım babamla çıktılar ah, Onu ilk geldiği gün Kendisini ilk gördüğümüz gün Söyle Angelika O zaman kalbimize böyle yer edeceğini hiç umar mıydın Susuyorsun Zannedersem yakında gidecek Niye böyle söylüyorsun Hakikat de ondan Onun hayatı burada değil Fransa'dadır Zaten bunu bana birkaç gün önce bahçede gezinirken Kendisi söyledi Yakında gider Ne? Müteessir mi oldunuz Gittiği gün bu evin neşesi kaçacak Doğru değil mi İlk zamanlar itiraz eden Hans Kaspar'ın bile Ona ne çabuk ne esrarlı bir sevgiyle bağlandı Evet doğru Hepimizden daha çekingen daha tereddütlü dururken birdenbire ona bağlandı Onunla konuşmaktan hoşlanıyor Hatta münakaşa etmekten bile zevk alıyor Farkına varmadın mı sanıyorsun Angelika Gerçekten onda Herman'dan bir şeyler var Evet Bunu fark etmemek kabil mi Evimize girerken oğlumuzdan bir şeyler getirmiş gibiydi Hülya kalp mucizesi belki ama bariz şeyler Doğru Herman'a karşı beslediği sevgi ondan bahsettiği zamanki halleri Hayatının en küçük teferruatına verdiği ehemmiyet Geçen gün eski fotoğraf albümünü karıştırırken ne kadar içlendiğini ne kadar heyecanlandığını görmediniz mi? Rengi bizim kadar soluktu Gözlerinde yaşlar vardı Yalnız benim garibime giden bir şey var Nedir Angelika? Herman'a derin bir sevgisi olduğuna, birbirlerine çok bağlı olduklarına şüphe yok. Tabii kardeş gibi. Fakat nasıl oluyor da Herman bize hiç ondan bahsetmedi? Buna siz de hayret etmiyor musunuz? Herman babasının yabancılara karşı ne duygu beslediğini bildiği için şüphesiz bir Fransız arkadaşından bize bahsetmemeyi daha uygun bulmuş olacak. Sonra beni meraka düşüren bir şey daha var. Ne gibi? Sanki bize söyleyecek önemli bir şeyi varmış da Tereddüt ediyormuş gibi Evet çok defa kuvvetle bunu hissettim O belli etmemeye çalışıyor ama muvaffak olamıyor Ne diyorsun Geçen akşam bahçede büsbütün gözüme çarptı Taraça da yalnızdık Konuşmaya başladık Tabi Hermandan başka neden konuşulur O zaman birdenbire gözlerinin büyüdüğünü Üzerime dikildiğini gördüm Bana söylemeye vermeye tereddüt ettiği bir şey Mühim bir sır varmış gibi Sonra siz beni çağırdınız İçeri girdik Ondan sonra da o akşam benimle hiç konuşmadı sana söyleyeceği ne olabilir Belki de Burada mıydınız Evet Hans iyi bir gezinti yaptınız mı bari Postaneye kadar gittik Sonra üniversite parkından döndük Ne güzel bir güneş vardı Ama biraz yoruldum Kaç zamandır böyle yol yürüdüğüm yoktu Ne o Kemanımı karıştırdınız Şey. Bu kemana hiç kimsenin <gülüyor> dokunmasını istemiyorum Kaç defa söyledim Misafirimiz nerede Hans Eve beraber döndük Ama sizin Herman'ın odasında olduğunuzu öğrenince Yukarı çıkmaya cesaret edemedi Onun bu odaya girmesi canını sıkar mı Hans? Başkalarından daha az Öyleyse Hadi git onu çağır Angelika Ona hatıralarımıza biraz daha gömülmek Eski mektupları okumak için buraya çıktığımızı Yanımızda bulunursa memnun olacağımızı söyle Ölümünden üç yıl sonra Ona hala bizim gibi ağlayan bu çocuktan Başka kim onun odasına girmeye layık olabilir Gidiyorum anne Bu odaya girerken yine hep aynı heyecan içindeyiz Evet Artık alıştık sanıyoruz Halbuki alışamıyoruz Angelika ile çıkmıştım Bazı mektupları tekrar okumak istiyordum Ona dair bir şeyler bulmaya çalışacaktım Nafile arama bir şey bulamayacaksın Acaba Benim elime geçecek mektuplarda bir Fransız'dan bahsetmeye hiç cesaret edebilir miydi Odası burası mıydı Evet annemle babam sizin de gelmenizi istediler Ölümünden sonra bu odanın hiçbir eşyasına el sürülmedi Yatağa bile bu akşam gelip yatacakmış gibi hazır duruyor oh, Affedersiniz Matmazel Angelica gelmemi söyledi de Sizi çağırsın diye onu biz gönderdik Fakat sizden başka kimsenin buraya girmediğini söylememiş miydiniz? Bu sizin için değil Burada tanımadığım yabancı kimseleri görmek istemem ama Siz Burası sizin kendi yeriniz sayılır Buraya geleli üç ay oluyor bu odaya girmemiştim Şimdi artık yolunu öğrendiniz Angelika iyi söyledi Bu adanın hiçbir eşyasına el sürmedik Sevdiği kitaplar hepsi orada Hatta odaya biraz canlılık versin diye karışıklığını bile gidermedik Ne tuhaf şey Şimdi Hans Kaspar'la burada dururken Siz içeri girince bana sanki o yaşıyormuş gibi geldi oh, Teşekkür ederim Şu anda o kadar mütehassesim ki Bu Almanya'da geçirdiğim günlerin en acıklı en feci dakikası bana onun teneffüs ettiği içinde yaşadığı havayı Bu odayı görmeme müsaade ettiğiniz için Size tekrar tekrar teşekkür ederim ben ki sizin için bir yabancıdan başka bir şey değil Burası Herman von Hollerlein'in odası Ve anası babası nişanlısı Bu odaya girmeme müsaade ediyorlar Hatta beni buna davet ediyorlar Beni Bir Fransızı Bir düşmanı Neler söylüyorsunuz Hiçbir hat meydanı bana bu kadar korkunç gelmemişti Hiçbir yerde bu öldürülmüş gençliğin Bu durdurulmuş hayatın dehşetini Bu kadar kuvvetli hissetmemiştim Bu onun kemanı değil mi? Evet Yalnız kendisinin çaldığı O zamandan beri de kimsenin çalmadığı kemanı Onun kemanı Akşamları bazen biz de onunla beraber buraya gelirdik Bize Mozart'tan çalardı <Gülüyor> Musiki İsa verdi Annesiyle ben şuraya otururduk O çalardı Hele Mozart'ın bir parçası vardı Onu kendine mahsus ne hazin bir tarzda çalardı bilseniz biz, biz artık hiç Hiç keman dinlememeye karar verdik <gülüyor> Fakat bütün bunları size Belki bin defadan fazla anlattım Acı insana aynı şeyleri tekrar ettiriyor Dinleyip de ne yapacaksınız Onları dinlemekten hiçbir zaman bıkmayacağım Bu da gramofonu Bunu ona 20 yaşına girdiği zaman hediye etmiştim Anneciğim Kendi aldırdığı plağı saklamıştınız değil mi Evet çok sevdiği bir Fransızca şiiri Kendi sesiyle plağa aldırmıştı Dinlemek ister miydiniz Kendi sesiyle Ne güzel söylemiş Öldükten sonra üç defa dinledik İster misiniz çalalım oh, Hayır hayır yapmayın bunu Beni affedin Ama birdenbire bu odayı Bu kemanı görünce o kadar heyecanlandım ki Şimdi birdenbire Herman'a ilk tesadüfüm Onunla tanışmam Üzerimde kalan son bakışı gözlerimin önünde O kadar canlı o kadar yeniden yaşamaya başladılar ki Bugün bu şartlar altında Onun sesini dinlemek tahammülümün üstünde bir şeydir Bunu yapamam Hakkınız var Fakat fakat bana bu odayı görmeme müsaade ettiğiniz için Bilemezsiniz size ne kadar minnettarım Herman'ın sizin gibi hiç dostu yoktu bunu da bana siz söylüyorsunuz Angelika doğru söyledi Siz onun dostu en iyi dostusunuz Yeryüzünde Herman'ın hatırasına bağlı kalmış Yalnız biz şurada toplanmış Dört kişi varız Aynı memleketten değilsek de Aynı varlığın hatrasına bağlıyız oh, Teşekkür ederim Söylediğiniz bütün bu sözler için teşekkür ederim Eğer gramofondan bu sesi dinlemek Size hoş geliyorsa Ben de gayret eder onu dinlerim Onun sesini duymak Onun sesini duymak Evet. Evet, plağı koyun lütfen Matmazel. Hiçbir yerde görmediğim düşünceli deniz. Saracaksın beni o hafif dumanlarınla. Islak kumların üstünde ayaklarım iz iz unutacağım birden şehri de dünyayı da. Ey deniz, ey mahsun dalgalar elinizde mi? Vahşi kumlar üstünde soluyup inleyerek. ...avutabilir misiniz gönlümü, derdimi? Gönlüm ki... ...tek zevki artık sulara gömülmek. Oh, bu sesi dinlemek ne acı. Düşününüz bir kere. Üzerine titrediğimiz, tapındığımız... ...bir tek evladımız vardı... ...ve onu ölürken göremedik bile. Ölürken göremediniz bile. Ölüm tarihini bile sonra, çok sonra öğrendik. Bu tarih... 22 Ekim 1915. Siz bu tarihi nereden biliyorsunuz? Burada onu bizden başka bilen yok. Şey... Bir gün konuşurken Angelika söylemişti ha, Evet 22 Ekim 1915 O günü biz her şeyden habersiz geçirmiştik Düşününüz O gün onu kaybettik ve kimin tarafından öldürüldüğünü bile bilmiyoruz Dünyanın kim bilir hangi köşesinde Oğlumuzu öldürmüş bir adam var Ve biz onu tanımıyoruz Hiç tanımayacağız da Hans Beni affedin Onun sesini duymak asalım bozdu siz de oğlumu öldüren millettensiniz ama Bana hiç kimse sizin kadar şefkat, sevgi ve teselli göstermedi Bütün bunlar için ben de size bir şey vermek isterim İşte Alın bunu Alın Herman'ın kemanını Kemanı mı? Evet Ölümünden beri kimsenin eli değmeyen bu kemanı alın Onu size veriyorum Hayır hayır bunu yapamam Nasıl yapamazsınız Angelika size çok gizlediğimiz kutsal bir tarihi söyledi Karım size bir evlat muamelesi yaptı ben de size bir şeyler yapmak isterim Fakat Musiki ile uğraştığınızı keman çaldığınızı Bana kendiniz söylememiş miydiniz Alınız bu kemanı Fransa'ya götürünüz Sizindir Hadi çıkalım artık bu odadan Siz Angelikayla ile gidin Ben onunla biraz konuşmak istiyorum Pekala Hadi gel kızım Şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz eğer Hermann sizi semadan görebiliyorsa ve hayatımızı seyredebiliyorsa eminim ki bize yaptığınız iyilikler için size çok minnettarız. Madam. Biliyorum ki siz bizimle birçok defalar herbetmiş bir milletsiniz. Ama ben şimdi kendimi çocuklarını kaybetmiş Fransız analarına hiçbir şeyini kaybetmemiş Alman analarından daha yakın hissediyorum. Oh, madam. Şimdi benim yalnız bir arzum kaldı. ...o da size Herman'ı daha çok tanıtmak... ...daha çok sevdirmek... ...bildiklerimden, öğrendiklerimden başka... ...bana daha ne öğretebilirsiniz... ...birkaç şey ki bunları... ...onun bu hislerini babası bile bilmez... ...mesela Herman... ...bazı Almanlar gibi değildi... ...Herman Fransa'dan nefret etmiyordu... ...Allah aşkına neler söylüyorsunuz... ...hayır Herman ne Fransa'dan ne de Fransızlardan nefret etmiyordu... ...yarabbi... ...okuyun bu mektupları... ...benden başka kimsenin okumadığı bu mektupları okuyun göreceksiniz... ...hayır hayır buna imkan yok... O zaman bu düşündüğümden de feci olur Ben okuyayım öyleyse Dinleyin Eğer düşmanlarımız denen o insanlardan biriyle karşı karşıya kalırsam Onu öldürebileceğimi zannetmiyorum Hayır anneciğim Bir insan öldürmek bana imkansız geliyor oh, Bunu yazdı ha Evet yazdı Şimdi anladınız mı Bunları size nasıl söylemezdim yavrum Babası size kemanı verdi Ben de size ruhunu veriyorum Bu bütün çıplaklığıyla onun ruhudur Herman Hans beni çağırıyor gidiyorum Bu odada istediğiniz kadar kalabilir Bu mektupları okuyabilirsiniz Siz aşağıda bekleyeceğiz Eğer düşmanlarımız denen o insanlardan biriyle Karşı karşıya kalırsam Onu öldürebileceğimi zannetmiyorum Hayır anneciğim bir insanı öldürmek bana imkansız geliyor Oh Herman Herman Angelika Şey Bu oda Beklemediğim bu heyecan Sonra Hans Kaspar'ın sözleri Kendimi tutamadım Nasıl oldu da yalanınızın farkına varmayacağımı zannettiniz? Yalanımın mı? Çok iyi biliyorsunuz ki ben size hiçbir zaman Herman'ın öldüğü tarihi söylemedim Öyleyse siz Herman'ın öldüğü günün tarihini nasıl, nereden biliyorsunuz? Nasıl mı? Nereden mi? 22 Ekim 1915 22 Ekim 1915'te neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? 22 Ekim 1915'te nerede miydim? 22 Ekim 1915'te ne mi yapıyordum? Allah ısmarladık Angelika Hala gelmedi mi? Hayır Fakat buna imkan yok Kendisine en iyi davrandığım bir günde böyle ansızın hiçbir şey söylemeden gitmek Onu son gören sendin değil mi? Evet Acaba onun canını sıkacak böyle gitmesine sebep olacak bir şey mi söyledin? Hayır hiçbir şey söylemedim Herman'ın odasında yatağının önünde diz çökmüş ağlıyordu Bana yaşlı gözlerle baktı baktı sonra birdenbire beni bıraktı gitti Dünden beri de görünmedi Rengin ne kadar soğumuş Angelika Hiç biraz üşüyorum da Yorgunum biraz Otelin adam gönderdiniz mi Evet annem avustayı gönderdi Dün geceden beri otele dönmemiş Acaba Fransa'ya mı döndü Sanmam valizleri otelde duruyormuş Ya keman Yukarıda duruyor elini bile sürmemiş ya hiç gelmezse... Hayır hayır böyle söyleme Nasıl bu size de mi acı geliyor Herman'ım tekrar ölüyormuş gibi O aramızda Herman'ı yaşattı Angelika Herman'ı Herman yaşattı Yok, yok yok yok hayır gelecektir Tekrar gelecektir Gelmezse bu bir cinayet olur Cinayet Louis yeni bir haber var mı Yok oteline bile dönmemiş Onu en son gören Angelica Bilse bir o bir şeyler bilir Bildiklerimi söyledim Yukarıya çıktığım zaman Herman'ın yatağının yanındaydı Ona sadece aşağıda kendisini çaya beklediğimizi söyledim Bana yaşlı gözlerle baktı ve birdenbire çıkıp gitti fakat bana birkaç defa sana bazı mühim şeyler söylemek ister gibi olup da cesaret edemediğinden bahsetmemiş miydi? Evet doğru Çok defa bana öğrenmemi isteyip de söylemeye cesaret edemediği bir şeyler varmış gibi geldi Peki dün gitmeden önce sana bir şey söylemedi mi? Hayır bir şey söylemedi Bizden saklayacağım bazı şeyler Bu da ne demek? Bugün bütün gün bu ani hareketini bir haber göndermeden işini kendi kendime izah etmeye uğraştım Kader Angelika'yı sevmesini istediyse Bu çekingenlik bu söylenmeyen sır kendiliğinden anlaşılmaz mı? Fakat Neden olmasın? Bunda fevkalade ne var? Fakat dahası var Ne var? Herman'ı elimizden alan bu harp kendi memleketiyle olmamış mıydı? Herman'ın böyle bir harpte ölmüş olması Bu neticeyi onun için daha feci bir hale getirmez mi? Bir parça onun ölümünden kendini de mesul hissetmez mi? Herman'ın ölümünden mi? O da askerdi bize kaç defa düşman saflarındaki arkadaşlarını düşünerek... ...nasıl ıstırap çektiğini söylememiş miydi? Herman'ın ölümünü de ancak harf bittikten sonra öğrenmiş. Belki de haklısın Louise. Angelica hafızanı yokla. Manalı susuşlar vardır. Sana söylemek istediği şey bu olabilir miydi yani? Seni sevmiş olabilir miydi? Yanımda kaldığı zamanlar daima Herman'dan bahsederdik. İyi ama beraber kaldığınız son birkaç dakika içinde sana ne dedi? Ne mi dedi? Şimdi son sözlerini hatırlıyorum... Kapının eşiğindeydi Allah ısmarladık Angelika dedi Allah ısmarladık Angelika mı dedi Bunda ne fevkaladelik buluyorsunuz Her kelimesi bana fevkalade görünüyor Allah ısmarladık Angelika Neredeyse ölecek bir adamın sözleri gibi Allah aşkına babacığım neler söylüyorsunuz Sana ara sıra böyle Angelika diye hitap eder miydi Yoksa ilk defa mı böyle söylüyordu Doğrusu bana her zaman matmazel derdi Bana hiç böyle küçük adımla hitap etmemişti Böyle sebepsiz korkulara kendimizi kaptırmayalım Bavulları daha otelde duruyor Belki yakınlarda bir köye gitmiştir Boşuna telaş ediyoruz Babacım anneciğim bilmiyorum neden ama içinde bir şey var Sakın kendisini öldürmesin Ne söylüyorsun ah, Hemen koşup öğrenmek lazım Bu ne delilik niçin böyle söylüyorsun Siz konuşurken yavaş yavaş her şeyi hatırladım Veda eden sesi bu uzaklaşan sesin tonu Bu ne feci bir şey olur Gördünüz mü babam da benim gibi düşünüyor Evet bu çok feci olur Hemen öğrenmek lazım Kendimiz çıkıp arasak, he? Sorsak evet Louise, hadi git giyin, beraber karakola kadar gidelim, etrafa adamlar gönderelim, belki bir delilliğin önüne geçebiliriz. Ne büyük bir delillik ya Rabbi, kendini öldürmek bu. Hayır hayır, bu doğru değil. Hadi Louise, hazır mısın? Sen de geliyor musun Angelika? Hayır gelemeyeceğim. O kadar perişanım ki. Biz gidelim öyleyse. Hadi Louise. Susunuz bağırmayınız Bir kelime bile söylemeyiniz Geri dönmeye mecburdum Dün akşam beri bilmiyorum kaç defa bir deli gibi geldim gittim Ama bu kadar basit kelimelerle ayrılamazdım Ne kadar acı olursa olsun Söylemeye mecbur olduğum bazı şeyler vardı Zaten bunların acılığı değil midir ki Gidiniz gidiniz Merak etmeyin biraz sonra gideceğim Fakat önce beni dinleyeceksiniz Beni dinlemeniz lazım Sizi Angelika. dinlemeyeceğim bana söyleyecek bir şeyiniz yok Size söyleyecek çok şeyim var Angelika Evet onu ben öldürdüm onun katili benim Hayır hayır Size onu ben öldürdüm diyorum Onu bir gün Tilloy tarafında 22 Ekim 1915 günü öldürdüm Kendini müdafaa bile etmedi Bana harikulade munis tatlı bakışlarla baktı Bileziğinin üstünde adını okudum Hermann von Holderlein Ve o zamandan beri daima her an onu düşünüyorum Bu hatrayla yaşayamazdım Öldürdüğüm adamı tanımak Almanya'ya gelmek istiyordum bu atla bir hayli arayıp sorduktan sonra buraya geldim. Bu eve bu kadar kolaylıkla girebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ama dostluğumuza inanarak bana bu fırsatı siz kendiniz verdiniz. İşte o zaman yalan söyledim. Evet. Bu evi, sizi Hans Kaspara gördüğüm zaman doğruyu söylemeye dilim varmadı. Halbuki hepinizin ayaklarımıza kapanıp nasıl af dilemek istiyordum. Fakat Herman'ı tanımak istedim. Bu düşündüğümden de acı çıktı. Fakat sonra siz söyleyemediğim şeyi keşfettiniz Sırrımı anladınız Şimdi onların dönüşünü bekleyeceğim Onlara her şeyi söyleyeceğim Angelika Sizin gibi onlar da kim olduğumu bilecekler İşte o zaman gideceğim Ve Herman'ı öldürdüğüm gibi kendimi de öldüreceğim Hayır hayır bu deliliği yapmayacaksınız Onlara hiçbir şey söylemeyeceksiniz Ne söylüyorsunuz Angelika Kendinizi öldürmek Siz yalnız kendinizi düşünmüşsünüz Arkımdan ağlayacak kimsem yok Anam babam çoktan öldüler Ya Herman'ın anası babası Geldiğiniz, yalan söylemeye başladığınız zaman bu eve neler getirdiğinizin farkında mıydınız? Sizin gençliğinizde geçmiş günleri tekrar yaşamaya başladılar. Size her gün biraz daha şefkatle sevgiyle bağlandılar. Angelika. Madem ki kendinizi bu derin acının ıstırabına mahkum ettiniz, sonuna kadar tevekkül gösterin. Madem ki onların oğullarını öldürdünüz. Onun yerini oh, tutun Neler söylüyorsunuz Angelika akşamdan beri düşündüğüm Şimdi de biraz önce onların nasıl ıstırap çektiklerini görünce Karar verdiğim şeyi söylüyorum Kâfi derecede acı çektiler Bir de sizin ölümünüze dayanamazlar Ya siz Angelika Siz ki her şeyi biliyorsunuz Benimle böyle bir suç ortaklığı etmeye razı olacak mısınız Evet Bu sırrı içinize gömerek yaşayabilecek misiniz Evet onlar için onun için. Yok, yok yok bu çok müthiş bir şey olur Yapamam bunu buna hakkım yok En müthişi buradan gitmeniz olur Onların her şeyi öğrenmeleri Angelika. Hiçbir şey bilmemeleri lazım Düşünün bir kere Hermandan en çok şefkatle bahseden onu unutturan dostu Kendisine küçük odanın açıldığı En mahrem mektupların okunduğu Çaldığı kemanın verildiği adam Hayır hayır onlara hiçbir şey söyleyemezsiniz Fakat oh, Angelika Sizde nasıl bir kudret var ki bana böyle bir şeyi tavsiye edebiliyorsunuz Her şeyden büyük olan Herman'ın hatırası Hepsini itiraf edip gitmek Kendinizi öldürmek Bu çok kolay bir şey Ama asıl yapılması gereken en güç görünenidir Fakat siz Angelika, Siz bileceksiniz Size yardım edeceğim Istırap çekerken yalnız olmayacaksınız Bana yardım edeceksiniz Beni yalnız bırakmayacaksınız Hayır hayır Beni hiç affedebilir misiniz Herman affedebilir mi Onları teselli ederseniz Kalırsanız Evet Angelika oh, Burada mıydınız Biz de sizin için ne kadar heyecanlar geçiriyorduk Sizi bir daha görmemekten ne kadar korkuyorduk Nasıl oldu da böyle habersiz bizi bırakıp gittiniz Angelika bir daha gelmeyeceğinizi zannediyordu Yoksa sizi gücendirecek bir şey mi ya? Hayır hayır Size nasıl anlatayım Madem ki yine buradasınız Her şey iyi her şey yolunda demektir Özür dilemeye ne hacet Ama böyle hiç görünmeden bir Allah'a ısmarladık demeden Kemanı da bırakarak gidişiniz Doğrusu bize çok acı gelmiş Yemin ederim ki hiçbir zaman böyle size veda etmeden Gitmek aklımdan bile geçmedi Demek sırf bize veda etmek için geldiniz Gene gitmek mi istiyorsunuz <gülüyor> Şimdilik hayır Fransa'ya dönmenizi icap ettiren bir şey mi var Burada biraz daha fazla kalmanıza imkan yok mu Bizim için ne iyi ne güzel bir şey olurdu <gülüyor> Müsaade ederseniz Burada bir müddet daha kalmak <gülüyor> Ben de isterim İsterim Bu eve sizlere farkında olmadan ben de bağlandım Benim için de sizlerden ayrılmak zor Çok zor olacak Şimdi bana öyle geliyor ki Benim yaşayabileceğim tek yer burası Sahi mi Bir zaman burada kalmak ister misiniz İzin verirseniz büsbütün Büsbütün mü Ah gelin kollarıma Sizi kaybetmekten öyle korkmuştum ki Cesaret edemiyorum Artık karar verdiniz ya bizden hiç ayrılmayacaksınız değil mi? Hiç Almanya'da kalacağım Herman'ın Fransa'da kaldığı gibi Angelika nerede? Siz konuşurken dışarı çıktı şimdi gelir Bütün korktuklarımızdan sonra bu akşam yine hep bir arada bulunmak ne iyi oh. Kemal. Bu akşam belki bize bir parça keman çalmayı esirgemezsiniz diye düşündüm de Fakat Evet Herman'ın yaptığı gibi Biz hepimiz sırayla otururduk o çalardı Ölümünden beri hiç keman dinlemedik Şimdi ilk defa dinleyeceğiz Sanki o geriye gelmiş gibi oh, Allah'ım cesaret edemiyorum İyi keman çaldığınızı kendiniz söylememiş miydiniz? Angelika'nın hakkı var Bu maziyle bir bağ yeniden can alan bir şey olacak Şöyle şöyle yanıma gelin Gözlerimi kapayarak sizi dinleyeceğim Bir başkası olsa Bu bana hakaret gibi gelirdi ama Siz olunca ne tatlı ne iyi gelecek Hayır Hayır Başka. Herman Onlardan hiçbir zaman ayrılmayacağım Hiçbir zaman Hiçbir zaman Radyo tiyatrosu bitti Morris Rostan'ın yazdığı Öldürdüğüm Adam adlı oyunu dinlediniz Çeviren Lütfi Ay Radyofonize eden ve mikrofona koyan Metin Serezli Oynayanlar mikrofon başına geliş sırasıyla Genç Metin Serezli Rahip Altanayar Bulak Hans Kasbar Erol Keskin Luis Ayfer Feray Angelika Gülriz Sururi Augusta Ayla Musaballıydı Teknik prodüksiyon Kami hacim